On birinci mektub Bismihi Sübhaneh وَاِمْ in شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ hamdi. Bu mektup, mühim bir ilaç olup dört ayetin hazinesinden dört küçük cevherine işaret eder. Aziz kardeşim şu dört muhtelif meseleyi muhtelif vakitlerde Kur'an-ı Hakim nefsime ders vermiş. Arzu eden kardeşlerim dahi bundan bir ders veya bir hisse almaları için yazdım. Mepas itibariyle başka başka dört ayet-i kerimenin i hakikünden birer küçük cevher numune olarak gösterilmiştir. O dört mepas'tan her bir mepasın ayrı bir sureti, ayrı bir faydası var. Birinci mefas İnne kaida şeytanı kane zayıfa, ey suy vesveseden me Yus nefsim. Tedayı hayalat, tahaturu faraziyat, bir nebi irtisamı gayri ihtiyarıydır. İrtisam ise eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa, hakikatin hükmü bir derece suretine ve misaline geçer. Güneşin ziyası ve harareti aynedeki misaline geçtiği gibi. Eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Mesela necis ve murdar bir şeyin aynedeki sureti ne necistir ne murdardır. Ve yılanın timsali ısırmaz. İşte şu sırra binaen tasavvuru küfür küfür değil, tahayyülü şetim şetim değil. Hususan ihtiyarsız olsa ve farazi bir tahattur olsa bütün bütün zararsızdır. Hem ehli hak olan ehli sünnet ve cemaatin mezhebinde bir şeyin şer an çirkinliği, pisliği nehi ilahi sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahatturu farazidir, bir tedai hayalidir, nehi ona taalluk etmez. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sureti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz. İkinci mesele, Barla yaylası, Tepelicede çam, katran, Kara bir meyvesi olup, Sözler Mecmua'sına yazıldığı için buraya yazılmamıştır. Üçüncü mesele, şu iki mesele, 25. Sözün icazı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. Feli zekeri misli hazl-i olan hükmü Kur'ani mahzı adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Evet, adalettir. Çünkü ekseriyeti mutlaka itibariyle bir erkek bir kadın alır. Nafakasını taahhüt eder. Bir kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler. Irsiyetteki noksanını telafi eder.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 fakat ona bedel akaribin şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa rahmete haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil, şedid bir zulümdür. Belki zamanı cahiliyette gayreti vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırsı vahşiyanesi merhametsiz bir şenate yol açmak ihtimali vardır. Bunun gibi bütün ahkamı Kur'aniye وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ fermanını tasdik ediyorlar. Dördüncü mesele فَلِئُمِّهِ südüs. <السُّدُس> i̇şte mimsiz medeniyet nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böyle bir haksızlığa sebep oluyor öyle de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 o şefkat ile bir valide, bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını beledi için feda eder. Hatta valideliğin en basit ve en etna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir laması ile yavrusunu müdafa için ite atılır, aslana saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikatı taşıyan bir valideyi, veledinin malından mahrum etmek. O muhterem hakikata karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece bahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arşı rahmeti titreten bir küfran nimet ve hayatı istimaiy beşeriyenin gayet parlak ve nafi bir tiryakına bir zehir katmak olduğunu, insaniyet perverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa, elbette hakiki insanlar anlar. Kur'an-ı Hakîm'in, fel-i hükmünü, aynı hak ve mahzı adalet olduğunu bilirler. El-Baqi, hu-el-Baqi, Said Nursi